1165 numaralı konu Hazreti Peygamber ve Ömer zamanında Übeyi bin Ka'b'ın teravih namazı kıldırması Evet Hazreti Peygamber Ramazan'da bir gece mescide çıktı mescidin bir köşesinde birkaç kişi cemaatla namaz kılıyordu Hazreti Peygamber bunlar kimlerdir diye sordu Bunların ezberinde Kur'an'dan bir şey yoktur onun için Übey bin Ka'b onlara namaz kıldırıyor ki Übey ile beraber okusunlar dediler Hazreti Peygamber isabet etmişler yaptıkları ne güzel dir dedi